Radikal Gazetesi'nde Edvard Dantikyan'ın Dantikya çok genel bir değerlendirme yazısı var. Durumun soğukkanlı bir dökümüne de dayanan bir değerlendirmesi var. Çığırından çıkan rejim. Onu paylaşalım. Unutmayın ki 12 Eylülcüler ve onları öven basın da sonsuz derecede haklı olduğunu düşünüyordu. Bu da mı size bir şey anlatmıyor demiş 15 ve 16 Haziran'da peş peşe iki kara gün yaşadık bu yazı yazılırken hala da yaşıyorduk polis Taksim ve çevresinde neredeyse sokağa çıkma yasağı ilan etti bu birinci tespit şüpheli gördüklerini bazı gazetecileri sağlık görevlilerini gözaltına aldı sokak aralarında bile yüzlerce biber gazı, gazı sıktı Mecidiyeköy, Taksim, Beşiktaş arasında kalan büyük bir bölgede adı konmamış bir olağanüstü hal ilan etti. Söylenecek hem çok şey var hem de yok aslında. Birkaç durum saptamasıyla soruyla yetineceğim demiş. Evet şöyle devam etmiş. 15 Haziran yani cumartesi günü Taksim dayanışması parkta büyük bir çadır bırakmayı bireysel olarak kalanlara da karışmamayı tartışıyordu. Hatta neredeyse karara varılmıştı ve partiler, örgütler çadırlarını, pankartlarını sökmeye başlamışlardı. Bir yanda yaşlılar, anneler, küçük çocuklar, gençler basitçe insanlar parkta vakit geçirmeye devam ediyordu. Neden sert biçimde müdahale ettiniz diye soruyor Tanzikyan. Erdoğan Kazlıçeşme mitinginde muzaffer bir edayla çıksın diye mi? Bu devlet AKP mitinglerini atmosfer yaratmakla, hazırlamakla mı yükümlüdür diye soruyor. Mevcut durumda parti devlet birleşmiş gibi duruyor, görünüyor. Bunun ne manaya geldiğinin farkında mısınız? Evet, bu da ikinci önemli tespit. Yani birincisi bir olağanüstü hal, sokağa çıkma yasağı ilanı. Ve adı konmamış bir olağanüstü hal ilanı var. İkincisi de parti ile devletin Birleşmiş birleşme hali, hali ki bu totaliter rejimlerde çok sık gördüğümüz yani gerek şeyde. Hitler Almanyası'nda gerek Mussolini İtalya'sında gerekse Franco İspanya'sında Portekiz'de Salazar Portekiz'inde Endonezya'da da gördüğümüz Suharto rejiminde gördüğümüz olaylardan yani durumlardan biri ve çok önemli bir tespit bence de Üçüncü olarak şöyle soruyor Gezi Parkı'nın işgal altında olduğu da nereden çıktı? Yani işgal durumundan sık sık söz ediyor çünkü evet. Erdoğan Kazlıçeşme mitinginde de defalarca söylemiş işgal, gezi işgali diyor. Çadırlar varken park hiç olmadığı kadar güvenliydi ve belki de hiç olmadığı kadar yaşam doluydu. Bu sizi neden bu kadar rahatsız etti diye soruyor. Devlet otoritesinin muhafazakarlıkla iç içe geçtiği durumlarda görüldüğü gibi... ...özgürce, yan yana, birlikte dayanışma içinde yaşanan bir hayattan mı? Rahatsız olduğunuz sorusu var. Bu da üçüncü tespit. Yani e, Türkiye'de yeni ortaya çıkan bir ortaklaşa ortak alanlarda paylaşarak... ...birbiriyle dayanışma halinde birbirine dokunarak... Ee, ...yeni türden bir toplumu kurma e, iradesini ortaya koyan çok önemli bir mesele. Evet. Yeniydi bu. Farklı düşüncelerden insanların bir araya gelip kurduğu belki de bu. Ve kol kola oldu. Kol kola evet, oldu. Yani yenilik. o kadar e, bunu mesela bir Pınar Önçüyüm yazısından bir küçük alıntıyla da e, tamamlayabiliriz. Yani... E, Yoğun gazdan kaçarken dahi bostana ektiklerine basmamaya çalışan binlerce insandan bahsediyor. Yani polis şeyi altında, taruzu altında, saldırısı altında tepesindeki büyük yoğun gazdan kaçarken kendi ektikleri bostandaki meyvelere, sebzelere basmamak için gayret gösteren insanlardan bahsediyoruz. Bu da üçüncü tespiti oluyor. Edward e, Danzikian. Evet, e, dördüncü tespitine geçelim istiyorsanız Danzikian'ın. Şöyle soruyor, e, şu şekilde. Divan oteline sığınanlara ve otele gareziniz nedir? Amaç sadece parkı boşaltmak idiyse, otele sığınan yaralıların ne, yaralılarla ne alıp veremediğiniz vardı. Otelin kapısına ve içine neden gaz bombası attınız? Kapalı mekana gaz ...gaz atılmasının can kaybına yol açabileceğini... ...bilmiyor muydunuz? 12 Eylül döneminde görev yapan güvenlik güçlerinden... ...ne farkınız var diye soruyor. Evet bu da çok önemli çünkü biraz önce de... ...değinme fırsatı bulduğumuz gibi... ...İsmail Saymaz'ın Radikal Gazetesi'ndeki... ...yazısı var... ...yazı değil sadece bir röportaj bu... ...ve evet, inanılmaz fotoğraflarla... ...bezenmiş bir şey... ...sediyelerde baygın... ...yarı baygın yatan... Bazısı tamamen bayılmış insanlar, e, tişörtleri sıyrılmış adamlar e, ve sedyede ağzını burnunu tutarak kendi e, ya da sedin hemen başında kendisine solüsyon sıkarak rahatlamaya çalıştı, çalışan, kurtulmaya çalışan insanlar. boğulma raddesinde, kusma raddesindeki genç kadınlar. Böyle bir inanılmaz manzara var Evet Konu galiba caydırıcılık bir şekilde Yani caydırıcılık mı yoksa Bu, kitleyi dağıtmak mı yoksa cezalandırmak mı İşte bunun ikisi birden ve polis terörünü de çok net olarak görebildiğimiz evet. fotoğraflarıyla da anlatımlarıyla da Bizzat bizim de canlı yayında takip etmeye çalıştığımız çeşitli insanların da arkadaşlarımızın gazetecilerin anlattığı bir durumdu bir diğer mesele şu, Yedvart Dandikyan'ın bugünkü yazısını okumaya devam ediyoruz. Eylemler sırasında dört kişi hayatını kaybetti. Etem sarı sülük silahla başından vuruldu. Görüntüleri de var. İstanbul'da bir kişi hala yaşam mücadelesi veriyor. Bu ölümlerle ilgili süreç nedir? Polisler saptandı mı? Görevden el çektirildi ya da açığa alındı mı? Devletin bu tür dönemlerde serbestçe adam öldürme yetkisi var mıdır? Eğer varsa 12 Eylül döneminden ne farkınız kalıyor? Kaldı ki yüzlerce de yaralı var, beyin sarsıntısı geçirenlerin sayısı az değil. Son olarak 14 yaşında bir çocuk daha yaşam mücadelesi veriyor. Çoğu kişi gözünden ya da başından yaralandı. Birçok kişinin kolu ya da bacağı kırıldı. Polislerin hedef gözeterek gaz bombası attığı ortada. Bu polislerle ilgili süreç nedir? İnceleniyor gibi bir cevap sizce de tatmin edici midir? Bu Taksim dayanışmasının dört temel demokratik talebinin bir tanesini net olarak ortaya koyan bir durum. Yani bu konuda sorumlular... Emniyet müdürü, vali ve yaşanan şiddetten sorumlu görevliler istifa etmelidir deniyordu. Bu ikinci demokratik talebiydi Taksim'de yanışmasının. Gerçekten üzerinde cevaplanması beklenen ve hiç cevap bulmayan polisler hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadığını biliyoruz. Ölenler ve çok sayıda yaralıdan başka. Evet bir şey gibi bir durum da var. 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın gaz bombasıyla başından vurularak ağır yaralanması durumundan da bahsediyor galiba burada. Ee, yani bu olay dün sabah 8.30 sıralarında ekmek almaya giderken polisin attığı gaz bombası kapsülünün başına isabet etmesiyle ağır yaralanan bir çocuğu ele alıyor. Yani bu cümle itibariyle Berkin ağır yaralandığı sırada yanında bulunan arkadaşı Özgür Karagöz olayı şu şekilde anlatıyor. Arka sokakta çevik kuvvet müdahalesi vardı. Biz markete gidiyorduk. Daha sonra gaz bombası attılar. Duvardan sekip Berkin'in başına isabet etti. Berkin hastaneye götürme dikiş Berkin hastaneye götürme dikiş atarlar dedi. Sonra kustu. Ardından da bayıldı. Hemen arabaya atlayıp hastaneye getirmeye çalıştık ama yollar kapalıydı. Alt yoldan getirdik diyor. Yani salı günü 8. sınıf mezuniyeti 8. sınıftan mezun olacakmış. Berkin annesi Elvan Elvan'da çatışma yok bir şey yok çocuğumun başına bilerek sıktılar ben daha ne diyeyim çocuğum ölüyor aldığın yani de, bu şekilde de, devam etmiş biraz sitemkar bir şekilde konuşmuş ok meydanı eğitim ve araştırma hastanesinde ameliyata alınmış Berkin kafatasındaki kapsül parçaları da temizlenmiş 24 saat uyutulacakmış durumu da ciddiymiş. Evet devam edelim yetvarttan zikanın yazısına neden sürekli yalan söylüyorsunuz diye. Soruyor camide iç, içki içilmedi o polis şehit edilmedi. Siz de biliyorsunuz ki eylemcilerin faiz lobisiyle dış güçlerle 27 Mayıs darbesini yapanlarla şununla bununla bir ilgisi yok. Neden yalan söylemeye ihtiyacı duyuyorsunuz başka türlü mücadele edemeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz demiş ee, ve aynı şekilde... Pazar gecesi itibariyle gözaltılar başlamış durumda diye devam ediyor. Biber gazından etkilenenleri tedavi eden doktorlar ve tıp fakültesi tıp öğrencileri bile gözaltına alınıyor. Polis tarafından götürül- götürülenler kendi isimlerini bağırıyor diyor. Ve böyle manzaralarda, böyle manzaralara hangi ülkede rastlanır diye soruyor Danzig'de. Yani insanlar gözaltına alınırken isimlerini bağırıyorlar ve bu isimler de sosyal medya tarafından yaygınlık kazanıyor. Göz altında kaybedilmememiz Kaybedilmesi korkusu yüzünden. Kaybedilmesi evet Şili Pinochet'in e, korkunç bir e, Şili diktatörlüğünü ya da Efren Rios Montt'un e, genel Latin Amerika'daki korkunç e, kızılderili katliamlarını da içeren evet. diktatörlüklerini hatırlatmıyor değil. Aslında o kadar uzağa da gitmeye gerek yok. Türkiye'deki yakın geç, geçmişte yaşanan o 90 sürecinde ve 2000'de, evet, 2000'de yaşanan durumlarda da o Terello mücadele denilen 1980, şeyden evet. 80 sonrasında insanlar yine aynı şekilde bağırıyorlardı. Devam etmiş faiz lobisi diyerek aslında kimi tehdit ediyorsunuz üstü kapalı tehditlerle bir süreliğine de olsa size mesafeli duran iş ve medya dünyasını mı hizaya getirmeye çalışıyorsunuz devlet gücünü eline alan bir iktidarın iş dünyasını böylesine tehdit etmesine hangi rejimlerde rastlanır bir fikriniz var mı dış basın sizi neden bu kadar rahatsız ediyor diye soruyor. Danziken ve kusursuz bir sicilleri olmadığını, da, olmadığını biz de biliyoruz. Ama bu dönemlerde o ülkeden yoğunlukla yayın yapmaları normal değil mi? Bütün Türk televizyonları bilhassa Mısır'da olup bitenler sırasında saatlerce yayın yapmadı mı? Mitingler ve polis müdahaleleri saatlerce ekranda yayınlanmadı. Tüm televizyonlar ekranın bir köşesine tahrir meydanı görüntüsü koymadı mı? Her şey geçtim diyor Danzikhan. Yabancı basından rahatsız olan ve bunu... Bu kadar mesele haline getiren ülkeler sizce hangileridir diye soruyor. Demokratik rejimler mi yoksa dışa kapalı otoriter rejimler mi? Tabi burada mesela hadi bakalım BBC bunu da gizli gizle dediği gibi burada işte asıl şu alanda şu alana giremeyen kardeşlerim var diye konuşmuş başbakan. Dışarıda kaldılar büyük yekunlar halinde geliyorlar aslında ama onlar bu alana maalesef giremeyecekler. Yani e, onu soruyor ve diyor ki bu büyük mitingleri niye göstermiyorsunuz diye soruyor. Fakat tabii e, bugün e, yazarlardan biri de e, Semih İdiz sormuş mesela Taraf Gazetesi'nde. Bu tür gövde gösterilerinin anlamı olduğuna inanıyorlarsa Esad'ın Şam'daki mitinglerini de ciddiye almaları gerekirdi diye bir paralellik çizmiş tabii. Çünkü gerçekten de muazzam kitleleri Sokağa döken e, diktatöryel rejimler bizzat e, Erdoğan'ın ifadesiyle bir alçaktır ve diktatördür dediği Esad'ın da topladığı kitleler var. Şurada bir ufak bir ekleme yapayım. Anadolu Ajansı da bir haberi ön plana çıkarıyor. Her şey Türkiye için platformu denilen bir oluşum, CNN'de New York binasının, CNN'in New York binası önünde üzerinde Türk halkı CNN'in manipülasyonunu asla unutmayacak yazılı siyah çelenk bırakmışlar. Ve şöyle bir durum da vardı Anadolu Ajansı'na bu gezi eylemlerinin başında hatırladığımız haber neydi? O çadırlar yakılmaya başlandığı zaman sivil giyimli telsizleri olan ve gaz maskesi olanlar insanlar tarafından yakılmaya başlandığı zaman Anadolu Ajansı sabah saatlerinde bu haberi protestocular kendi çadırlarını yaktı diye veriyordu. Da böyle evet, TRT habermiş. ve Anadolu ajansının özellikle gittikçe artan bir sayıda son zamanla özellikle son zamanlarda büyük bir Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan' destekçiliği yapmakta olduğunu da herhalde hepimiz evet. gibi herkeste fark evet, etmiş Parti devlet tanımına galiba burada uyuyordan zikyanında Hızla devam edersek, koca bir meydanı ve meydana çıkan yolları halka kapattınız, jandarmadan ek güç getirttiniz bir nevi olağanüstü hal, sıkı yönetim ilan ettiniz. Niçin? 12 Eylül'ün sloganı olan huzur ve güven ortamı mı? Ortamı sizi de mi büyüledi? Bir tür sokağa çıkma yasağı ilan etmekle meselenin kolaylıkla halledeceğinizi mi düşündünüz, halledileceğini mi düşündünüz? Peki gerekçeniz neydi? Polis müdahale Etmediğinde insanlar hiçbir problem çıkarmadan yaşıyorlardı. Ne zaman polis müdahalesi olsa mesele o zaman çıkıyor. Bu durumda ismi konmamış sıkı yönetim ilan etmenin mantığı nedir? Size oy vermeyen insanları eve kapatmak mı? Böyle bir rejime ne ad verilir? Başı Şok şu şekilde devam ediyor. Avrupa Parlamentosu ya da basitçe Avrupa ile restleşme halindesiniz. İki ay öncesine kadar aranız çok iyiydi. Bu nasıl olabiliyor? diye soruyor. Değişen Avrupa mı yoksa siz misiniz? 12 Eylül sonrasında ve Güneydoğu'da kirli savaşın sürdüğü 90'larda da Avrupa ile aramız iyi değildi. AB üyeliği fikri ciddiye binince vesayetçi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de arası hiç iyi olmadı. Bunlar size bir şey ifade etmiyor mu diye soruyor. Yaptığınız konuşmalarda rahatlıkla yargıya emir ya da talimat verebiliyorsunuz. Şöyle bir baktığımızda yargı, emniyet, bürokrasi, medya ve iş dünyasının iktidar emrinde olduğunu görüyoruz. Böyle bir tabloya hangi rejimlerde rastlanır diye sorduktan sonra çok önemli bir meseleye daha geçiyor. Bu topçu kışlası neden bu kadar önemli diye sormuş Danziken. Anladık. Tek parti döneminde yıkılmış vesaire. Tarihsel kinlerle mi siyaset yapacaksınız hala? Ve sırf bu intikamı almak için ülkeyi ateşe mi atacaksınız o kışlayı yapmasanız o park yerinde yerinde kalsa ne kaybedersiniz otoritenizi mi kaybedersiniz birçok iktidarın tam da böyle takıntılar yüzünden güç zemin ve prestij kaybettiğini de mi bilmiyorsunuz. Şu an demokratik bir ülkeden çok iktidara destek veren kitleyi bir güç gibi kullanarak toplumun geri kalanını ezmeye çalışan rejimleri andırdığınızın farkında mısınız? Aynı onlar gibi muhalefeti dış kaynaklı olmakla suçluyor, toplumu ikiye ayırıyor, rejime sadık vatandaş, rejime sadık olmayan vatandaş ayrımı yapıyorsunuz. Bu totalitarizmdir. Ne yaptığınızın farkında mısınız diye sormuş. Evet, sivil halkın üzerinde güç denemesi yaptınız. Diyerek devam ediyor yetmezmiş gibi seçmeninizi bu insanlara karşı kışkırttınız insanları grupları sanatçıları hedef gösterdiniz neredeyse sırf pankart taşıyor diye partileri örgütleri sivil toplum kuruluşlarını kriminalize, kriminalize ettiniz çok özür dilerim demokratik hayatı dinamitliyorsunuz farkında mısınız diye soruyor danziken ve evet bir zamanlar mazlumdunuz ama Mağdurdunuz. Mağdurdunuz. Mağdurdunuz. Ama artık... Eziliyordunuz. Evet ama artık muktedirsiniz diye devam ediyor. 28 Şubat'ta size yapılanların misliyle sizin basınınız tarafından Gezi Parkı eylemcilerine yapıldığının farkında mısınız? Elbette ki farkındasınız. Peki bundan hiç rahatsızlık duymuyor musunuz diye soruyor. Ve son paragraf. Yedvard Danzikyan'ın bugün Radikal Gazetesi'nde çığırından çıkan rejim başlıklı önemli yazısında... Ethem Sarı Sülüğü'nün cenazesine bile müdahale ettiniz. Ceberrut devlet geleneğinden taviz vermediniz. Yıllar geçecek, köprünün altından çok sular akacak. İnsanlar bu dönemi elbette ki hatırlayacak. Nasıl açıklamayı düşünüyorsunuz? Unutmayın ki 12 Eylülcüler ve onları öven basın da sonsuz derecede haklı olduğunu düşünüyordu. Bu da mı size bir şey ifade etmiyor? Bir iktidarın gerçeği tek eline almasına, fıtraten haklı olmasına artık son kez soruyorum. Hangi rejimlerde rastlanır? Edward Danziken, çığırından çıkan rejim yazısı. Bunu da bitirdik.